Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Açık Radyo 94.9'dayız, efendim, kamusla güreşiyoruz. Ee, üçüncü programımız... E, Bu yayın dönemi. Evet. <gülüyor> Radyomuzun da... E, 50. yayın dönemi Bizim de 8. <gülüyor> yayın dönemi Sayılar karıştı artık evet, e, sayılar karıştı Bu haftadan sonra sayıları söylemeyeceğim evet. <gülüyor> Zor oluyor Sosyal medya hesaplarımızı hatırlat istersen Hatırlatalım efendim Programımızla aynı adlı e, Türkçe, karakterli tabii, Güleş, Türkçe karakterli Gmail adresimiz var Ve kamusta güreş Twitter Ve Instagram Gmail adresimiz var da güzel oldu Evet, <gülüyor> <gülüyor> öyle ama. Hem Gmail, G, ne yapacaksın? Gmail. Efendim, Kamusla Güreş e, Twitter e, hesabımızı etkin olarak kullanıyoruz. E, konuştuğumuz, konuşamadığımız küçük ayrıntılara yer veriyoruz. E, ve daha sonrasında mutlaka e, kayıt linklerimizi koyuyoruz. Instagram'dan da bir merhaba diyoruz ve e, bir sonraki programımızı anımsatıyoruz. Takip ediniz bizi efendim. Dinleyicimiz var, değil evet. mi? Evet. Dinleyicimiz var. Can Aykol. Evet. Bu, teşekkür edelim. Bu üçüncü programı bu yayın döneminin destekçimiz eksik olmasınlar. Sağlısınlar. Şimdi ee, neyle başlamıştık? Biraz. Zihin, zihindeyiz. Zihindeyiz değil mi? Beynin zihin kısmına, e, vücudun kafasına, <gülüyor> e, zihnin e, alt basamaklarında ilerleyerek e, aslında ilk iki yayınımızı dinleyemeyen e, dinleyicilerimiz Twitter'dan bakabilirler. Çünkü baya bir haritasını çizdik. Yani e, beyinden e, karaktere varırken nasıl zihnin, ruhun, İdrağın, şuurun devreye girdiği, hangi sözcük kökenleriyle nasıl algılandığı toplumda... E, ...tabii bunlara çok kesin tanımlar koymuyoruz. Zaten bilim insanı değiliz. Bilimin bile e, birbirinin içine geçirdiği, tam sınırlarını ayırmadığından hep bahsetmiştik. Bahanemiz var diyorsun. Bahanemiz var diyorum <gülüyor> evet. E, zihinsel e, ve daha içgüdünün e, kontrolsüz e, yanlarını güdüleyen e, zeka ile... Biz anla ilgili kısımları tamamladık artık. Şimdi ruhsal kısımdayız. Evet, geçen hafta ruha bir başlangıç yaptık. Biraz köklerine baktık. Titse ve yana bir TDK'ye bakayım. Arapça ruh bu ilginç olmuş. Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği canlandırıcı ve etkin ilke tin. Bak, bu hangi edisyon ıı, ha, bilmiyorum tabi bu şimdi şu an böyle bir anlamı. Evet. Çünkü sadece dinlerin ve dinsel yaklaşımların diyor değil mi o açıdan? Dinlerin diyorsun. ve dinci felsefeleri, dinci felsefeleri, felsefeleri. Başka mecazen canlılık anlamı var tabi ruhun bir yandan en önemli nokta öz anlamı var. Dedek de öyle geçiyor. Ha, esans ruh. var. Ha, işin ruhu. Evet ha. esans var. İşte esans. Bu. Evet lokman, ruh. lokman ruhu. Ha, ruhu, da. bir şey ruhu. Tuz ruhu. Felsefi olarak da bedeni etkin kılan e, e, canlılık ilkesi, bedenin hayal gücü diye bir açıklamada bulunmuş. Ruhla ilgili bunlar var Bedenin bende. hayal gücü. Evet. Ha, güzelmiş. Zaten geçen programda bu ruhun e, özellikle... De, TDK'nin de söylediği gibi dinsel felsefelerin yaklaşımına da paralel olarak daha böyle kalple bir bağlantısı, gönülle bağlantısı hmm. kurulmuş yüzyıllar boyunca. Artık her şeyin beyinde bittiğini biliyoruz ama e, biz de bu ayrımı zaman zaman e, ele alarak gideceğiz. Çünkü pek çok metinde, geçmiş metinde bu bağlantıyla gidiyor. Bu bağlamda bir gönül sözcüğünü e, ele almak istedim. Gönül çok ilginç bak. Değil, değil mi? Gönülle... E, Evet. köken olarak diyorsun eski Türkçe könülden geliyor sada, avaz, seslenme ...manası var... Ee, ...aynı zamanda gene eski Türkçe'de... ...göğüs... ...şarka anlamında varmış bir yandan... ...şarka evet, Seda'ya seslenmeye bağlı olarak evet. değil mi... ...bir de... E, ...İsme Zeki Eyüboğlu'nda... E, ...hangi tarafa gittiğiyle ilgili... ...emin olamayan noktalar da var... Hep, ...etimolojide söylüyoruz ya... ...göğüs olarak bugün kullandığımız kelime kögüz olarak eski Türkçe'de geçiyor. Hı -hı. O da aslında avaz, ses, kükreme manaları taşıyor. Hı -hı. Yani bu içten gelen bir ses ve haykırış gibi Hı -hı. bir anlama doğru götürdüm ben. Bu köke bakarken. Güzel oldu evet o zaman da. <gülüyor> evet. evet. Ama günlük kullanımında göğüsle hiç alakası yok değil mi? Yok ama sanki gönül hep Kalple ve o da göğüste bir yerle ilgili bir bağlantı gibi gidiyor ya yani asla ayağa ya da eli beli düşünmüyoruz gönül derken gibi evet. yani. TDK'de bakalım neler yapmışlar ya açıklamışlar nasıl açıklamışlar sevgi istek düşünüş anma ve hatır gibi kalpte varsayılan duygu kaynağı. Hmm. Ee, var sayılan Evet evet. Bir yandan mecazen istek arzu anlamları da var Çok hoşuma giden birkaç deyim var işte. gönül akıtmak hmm, Evet Ne demek e, Birini sevmek değil Aşık mi olmak. Evet. Ha, evet. Güzelmiş değil mi gönül Evet akıtma. akıyor evet bir de ben Tutamıyorsun da Gönül dilencisi var bu nedir acaba e, Herhalde sevgi dilenen isteyen biri mi Sevdiğinden ayrılmamak için Onun her davranışına Katlanan kimseymiş efendim Gönül ha, dilencisi ha dilenci gibi. Evet. Bunu bilmiyorum ama. Gönlünü pazara çıkarmak var. Bu da sevmek için kendine yakışanı seçmeyip rastgele birini sevmek gibi bir anlam var. Allah Allah. He. Gönlünü evet. pazara çıkarmak. Neymiş gönülle ilgili bunlar Şimdi gönül e, şeyinde Sepetinde <gülüyor> sepet, sepet ayırdık sözcükleri Kerem'le e, His var tabi Arapçadan geliyor bir şey var Artık alışveriş sitelerinde <gülüyor> al. Evet var biz de sepete attık şimdi Ruh attık Gönül sepeti dedin, <gülüyor> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> ya dedim ne yapayım Efendim e, Arapçadan geliyor zaten his diye bir sözcük var İki söyle orada ...has maslarıymış bunun. E, duyu organlarıyla... ...duyma... E, ...ve hayvanlar söz konusu olduğu... ...olduğu zaman da burnuyla bir şey... ...kurcalama, öylece duyma... ...anlamı var. Allah. Evet. Ama gene anlam bağı bana güzel geldi. Aslında böyle... Hissin düşünceden daha bir sanki sanki kokluyormuş gibi hmm. daha imsiyaki diyeyim hmm. ilk programda bahsetmiştik. Ee, daha kontrolsüz atılan bir yanı vardır ya hatta psikologlar da böyle duyguyla düşünceyi çok ayırırlar. Hani düşünceniz ne hissiniz ne onlar başka şeyler çünkü hmm. gibi. O kısım ilginç geldi bir de. Sözcüğün İngilizcesinde iki kelimeyle karşılaşıyoruz Onunla bir değinmek lazım herhalde Buyuruz efendim Efendim bir emotion bir feeling var e, ...İngilizce'de... ...şimdi e, bizde duyguyla his... ...aslında zaman zaman... ...ayrı da kullanılıyor belki ama... E, ...yani bir koku hissettim falan diyorsun... ...orada duyuya doğru gidiyor gibi... ...ama işte hmm. aşk yüce bir duygudur falan diyoruz... ...bir yandan eşanlanma olması evet. birlikte... ...kokuyu duygulandım gibi... ...bir şey demiyoruz evet. yani, hissettim diyoruz... ...demiyoruz, işte o manaya <gülüyor> biraz yaklaşıyor... ...bu emotion feeling ayrımı... ...çünkü aslında TDK'de... ...duygunun karşılığı his... Evet. ...his zaten Arapça kökenli... ...duymak Türkçe kökenli bir sözcük... ...ama emotion da kuvvetli... ...duygular söz konusu... ...yani işte aşk, korku, kızgınlık gibi... ...duygular hmm. emotion... Ee, ...feeling de... ...onda da bir takım böyle duygular olabilir... ...ama hani üzgün hissetmek... ...heyecanlı hissetmek... Ee, ...ama mesela aç hissetmek... Hmm. E, ...gibi şeyler var... ...aslında daha çok eylemsel bir şey... ...bir şey var... Yani beyinsel hmm. ya da duyusal onu hissediyorsun. Belki ile ilgili, süresiyle ilgili bir şey de olabilir. Yani böyle daha böyle kısa vadeli bir şeymiş gibi. Ama üzgün yani. öyle değil mesela. Hmm. Ee, burada sanki daha eylemsel yanı gibi de emotion hem işin Adı gibi hem de emotion da bunun kuvvetli bir şey olması şart yani. Mm ee, baskı mı olacak bu evet, kuvvetli aşk gibi. gibi. Evet. Hep habire aşk diyoruz ama aşk yani. kuvvetli canım şimdi aşk kuvvetli ne demeli? Şimdi e, bu daha kontrolsüz daha manevi daha Eskiden kalbe atfedilen sözcüklerden artık bunların psikolojiye ait olduklarını da biliyoruz bilimsel ilerlemelerin sonunda psikolojinin ki kökeni psike demiştik bu sözcüklere gittiğimiz zaman hikayesini anlatacağız. rüya düş hayal, hayal değil mi kabus kabus kabul ilginç karabasan sanre bunlara evet. gidiyoruz buyur söyle canım kabusun ya da efendim şöyle bir durum var. Eee titsek e, Karabaşal demiş direkt. Hı. Doğrudan bu anlam var. Nişan gece gelen sıkıntı var. Arapça köken tabi Aram Aramca kabaşa diye telaffuz evet. Basınç, baskı. Sıkma anlamı var. Aram Aramca kabaş ise basma, bastırma, sıkma anlamı var. Aslında ne kadar da örüntülü değil mi? Çok Gelintili. tabii. <gülüyor> Zaten kara basan yani evet. bir de kabusun hani öbür karşılığı. Ee, bir de Aramice ile Arapça ve Süryanice ne kadar kardeş değil mi İbranice? Evet. Birbirlerine çok Aynı yakınlar. Aynı coğrafya çok normal Aynı bir coğrafya. anlamda. Sonra düşmanı olan coğrafyalar. Sonra burada <gülüyor> başka... Onu da Söylüyorum diyorum vallahi. Efendim e, şimdi buradan e, gene böyle biraz daha e, her ne kadar bunlar e, psikolojinin alt başlığı olan sözcüklerse de e, hemen sezgisel olan bunların yanında yer alan çünkü bazen rüyalarda da bir içe doğma önden görme gibi şeyler söz konusu hmm. demiştik ki bir de sezgisel diyebileceğimiz sözcükler var işte altıncı his iç görü içe doğma malum hmm. olma üçüncü göz Efendim iç duyu gibi e, Ve ben e, özellikle bu konularla ilgili bir arkadaşıma Bizim bu konudaki sözcük dağarcığımız biraz zayıf kaldı Başka <gülüyor> sözcük var mı dedim <gülüyor> Biz Kerem'le böyle Sezgi'ye biraz uzak. Ulaş... Sözcük var mı sepetinde? <gülüyor> sepetinde var mı dedim evet e, O da bana Duru Biliş, Duru Görü, Duru His, Duru Sezi gibi sözcüklerden bahsetti Hatta internete açınca Duru işitle de karşılaştım Duru ne? Duru işit. Yani başkalarının duymadığı şeyleri işitmek başkalarının görmediği şeyleri görmek psikoloji bunlara ruh hastalığını diyebiliyor ama bir yandan gibi. Ee, Şimdi bunu ki... günlük hayatında kullanmaya başlayacak mısın bu kelimeleri açık ve dürüst ol İdemciğim? Yok <gülüyor> kullanamam ama öğrenmiş oldum. Yani, evet, güzel tabii öğrenmiş durucu. oldu. Bir de çok tabii öz Türkçe oldukları da çok belli sözcüklerin. Eskiden e, karşılıkları e, ne vardı bilemiyorum. Sadece <gülüyor> bu sezgisel sepet Kerem'ciğim. E, bu sezgisel sepet böyle hani çakra, ermiş, aziz, medyum, kahin, efendim hatta biraz daha zorlarsak işte sufi, peygamber gibi sözcükleri de. ...getiriyor... Hmm. E, bu ...derinine indiğimiz zaman hep bakacağız... ...ben sadece duru bilişin... ...bir karşılığını Buyurun, e, vereyim... Efendim. ...çünkü ben bilmiyordum... ...bu e, aslında semavi alemden... ...bilgi alma anlamına geliyor... ...yani hmm. o uhrevi... E, ...dünyada dimisel hmm. ...ya da işte göremediğimiz, duyamadığımız... E, ...bu tepe çakrasının... ...temizlenmesiyle açılıyormuş bu duru biliş... ...ve... O taraftan daha fazla şey öğreniyorsun, biliyorsun ve bilgi aktarabiliyorsun. Bir nevi bilgi aktarımı diye de tanımlanmış. Sanırım bu o, o programda biz de hayli şey öğreneceğiz. Aklıma geldi yani Zorlanacağız şimdi, diyeceksin zor, ama. yok Zorlanma anlamda demiyorum da hani öğrenme anlamında faydalı olacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi nasıl açılıyor çakralar? Bir, bir bakalım oralara. Evet, bu konuda bilen tanıdıklarımız var, bir öğrenir. Biz hiç bilmiyoruz evet, belki gerçekten. Belki bilene danışırız. Aynı zamanda belki bir bilene de hani. Dahil ederiz programımıza. Olabilir. Yani neden olmasın? Açar çakralarımızı belki. Evet buyuruz. <gülüyor> Peki efendim bir de malum olma var. E, pek çok sözcük e, var ama demiştik ki biz özellikle etimolojik ve e, anlam olarak ilgi çekici olanları bu e, programda daha çok ele alacağız. Abdala mali olma. Abdala malum olurmuş. Malum ol yok. Malum, malum mani, mani başka. başka. Tabi tabi. olan da var tabi yani. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşdı. Efendim malum olmadı ki bu malum Arapçadan geliyor alama. O da ilimden geliyor aslında. Birine ne kadar güzel. Buyurun. O da bir ilim yani. Hmm. Hani inanana göre malum olma da bir ilim. O ilginç. Ee, böyle. ...şimdi aslında şarkı arasına geldik... ...bu sefer ben söylüyorum... ...hep sen, sen söylüyorsun... söylüyorsun. Evet, hep ee, ...uzun bir parçamız var... ...hatta o kadar uzun ki biraz da... <gülüyor> ...sevgili Ömer Şahin var bugün... Ee, ...uzun program evet, bitecekmiş bu oldu... <gülüyor> <Hoşçakalın> değil <diyeyim, gülüyor> mi bitiriyoruz... ...hayır bitirmiyoruz... ...Bo Burnham'dan geliyor... ...Left Brain, Right Brain... This is Bo's Left Brain... ...objective, logical... ...cold, analytical... ...aware of patterns... ...aware of trends... ...he's efficient... And a prick. This is Bo's right brain. Subjective. Creative. Sensory. Aware of feelings. Aware of people. He's emotional. Yes. And an idiot. It's your opinion, so just okay, careful boys. with opinions. Yo. Play nice. I am the left brain, I am the left brain I work really hard till my inevitable death brain You got a job to do, you better do it right And the right way is with the left brain's might I like Oreos and pussy yeah. And I cried for at least an hour after Watching Toy Story 3 I am the right brain I have feelings little all over the place But I'm lustful, trustful And I'm looking for somebody to love Put my there. Here comes a female Here comes a female Puff your chest out, take your phone and check your email Our evolutionary purpose Is repopulate So gather data now and see if she's a possible mate Holy fuck I think she might be the one There's something about her I just can't Describe it Tits I am the earth, she's the glorious sun. I want her to trust me, and I just want her to sit on my face. Sit. All right now, right brain, you're being insane. No left brain, I'm just being alive. You should try it. You might like it. I worked hard to give him everything he cared about You were worried about the things that he was scared about I'm calm and collected, would you act wild? I am the adult, you are the child You think you're the right one, every time You think you know everything You don't know anything at all Half of his problems were supposed to be mine But you wanted everything I hope that you're happy, cause he's sure not. Well according to my calculations, you're a pussy. Name calling, really? We're gonna do name calling? I'm not calling names, Trying right? I'm just stating facts. And the fact is, you're a quivering pussy. I'm the pussy? Well at least I don't play with toys still, okay? Rubik's cubes are not toys. To keep my spatial reasoning skills sharp. Left brain plays with toys. Look at you, Johnny fucking toy player. Well at least I did my fucking job. 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş devam ediyor. Sağ beyin, sol beyin tam konumuza uygun. Evet, evet. E, o da öyle işte. Sağ lob, sol lob. Aslında orada sinirler de var. Orada olarak. evet bir sürü kelime de var. Nöronlar da var. Nöronlar işte nöronlar nelerden oluşuyor? İşte bu kimyasallar hikayeleri değil mi? Onları hep güven güzel dereye paslayacağız. Evet. Efendim şimdi Merakla biraz ruhani ve sezgisel yandaydı hazır buradayken e, bir de e, işin inanmak itikat inanç. E, yanları var sözcük Hı -hı. olarak e, itikat Arapça'dan geliyor ve bağlanma bir sözleşmeye bağlanma e, manası var gene çok inanççı güzel açıklayan bir köken bilgisi bu aslında çünkü bir sözleşme gibi sanki değil mi Hı -hı. dışına pek çıkılamıyor Hı -hı. içine başka düşünce tarzlarını e, sokmuyor gibi e, ve e, sende itikatla ilgili bir şey Var mı? E, tabii e, itikatla paralel değil ama ruhani yandan bahsederken hayal sözcüğünü de atlamayalım dedik. Gene Arapça bir köken. E, gövdeden ayrılmış ruh anlamı var hayalin. Çok hmm. hoşuma gitti. Öyle Zin bir şey. Gelen zihinsel görüntü diyor Nişanyan'da. Evet. E, hayal değil de hala, hala diye okunuyor herhalde. Hayal ettiği anlamı var. TDK'de zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey imge, hülya, düş. Hülya da var. Bak aslında onu da unutmuşuz. Aa Tabii, evet. Psikolojik olarak imge, fizik anlamda görüntü, gölge anlamları da var hayal. İnanç var aslında. İnancın da kökenleri bir anlamda ilginç. Çünkü eski Türkçe'de güvenilen kimse, muhtemet bir ünvan, vezir anlamları varmış. Hmm. Hatta 20. yüzyıla dek Türkçe'de güvenilir kimse. Hatta ...güvenilir belge, senet anlamında... ...kullanılırken diyor Nişanyan... ...dil devrimi döneminde... ...eylemadı... E, e, ...anlamı yüklenmiştir diyor. Hmm. Böyle ilginç bir durum. Evet ama gene de şeyle... ...çok o, uygun yani... ...hem itikat hem inancın bu... ...bir sözleşmeyle bağlanma... ...yanı... Hı hı. Ee, ...yani etimolojinin bugüne... ...geldiği manaya baktığımız zaman... E, ...çok şey, uygun yani. Evet. Çok evet. da durmadı tabii canım. Durmadı. Şimdi biz... <gülüyor> e, ...en başta... E, ...iç güdünün neredeyse... Karşısında yer alan, onu sakinleştirmeye, e, durdurmaya, esnetmeye çalışan e, zihinsel süreçlerden, akıldan, dirayetten, e, farkındalıktan bahsettik. İşin içerisine daha duyusal, duygusal, ruhsal ve sezgisel şeyleri kattık. Şimdi bütün bunların sonucunda da aslında karakter karşımıza çıkıyor karakterle ilgili o kadar çok sözcük var ki baya da eş anlamlılar yani çünkü evet. bu diğerleri gibi değil izanla idrak aynı şey değil idrakla Hı. basiret tam eş anlamlı değil ama e, söyle bir listemizi Kerem'cim aslında ben mi söyleyeyim söyleyeyim, tamam, söyle. söyleyeyim hadi bakalım söyle, hadi söyle. <gülüyor> <gülüyor> karakter var bir değil mi huy şahsiyet mizaç tabiat seciye ıra meşrep yaratılış fıtrat kişilik ...onunla birlikte düşünebileceğimiz benlik... ...vesaire değil mi? Belki Dağdan. en sonunda kimlik. Kimlik. Ama ilk e, sözcüklerin hepsi eş anlamlı. Beni karakterin... E, ...eski Yunanca'dan gelen anlamı... ...gene düşündürdü. E, metale kazınmış damga, mühür anlamı var. Evet. E, fiil olarak... ...oymak, kazımak, çizmek anlamı var. Geherak, evet. giher kökünden. Evet. Eski ha ehli hayvanlara... ...yapılan da anlamı ha, var. Dağlamak. Dağlamak anlamı var. Bu i̇lginç. manasıyla tam da karakter gerçekten böyle kazınmış, oyulmuş, çıkarılması zor, hemen can çıkar, huy çıkmaz sözünü buradan bir anımsayabiliriz. Ee, i̇lginç geldi. Karakterin bu anlamıyla e, tabiatın da Arapçadaki e, kökeni uyuyor aslında. Hmm, Tabiat da tabdan geliyor. Hmm. Ve tab da mühür damga anlamına geliyor. Ha, hani bir insanın tabiatı. Doğa anlamındaki tabiattan bahsetmiyoruz da. E, burada çok yan yanalar. Başka ne var? Meşrep. Meşrep var evet. Meşrep hoşuma gitti gene. Arapça maşrap. Hatta maşraba sözcüğü falan da burada ha, sürüyor. E, çünkü aslında içme yeri. Aslında içmek manası var. Sonra içme yeri, dere boyunda su içilen yer, e bir görüş ve eğilimde bulunanların toplandığı yer gibi manaları var. Aa, çok ilginç. Birinci, ikinci, üçüncü manası. Bu e bir görüş ve eğilimde bulunanların toplandığı yer tabii bu huya biraz daha yaklaşıyor. Belli bir görüş ve eğilimde bulunma. Hmm. O belli bir görüş ve eğilim huyun oluyor. Bir yandan ben de şöyle düşündüm ee, çünkü bu tabii bu etimologlar atıyorlar gibi bir şey çıkmasın da yani be, benimki biraz atma gibi oldu. Hani bu suyun şeklini alan bir şey, suyun toplandığı hmm. yer gibi düşününce e, huyun da böyle bir şeylerin toplandığı bir karakter özelliklerimizle ilgili bir yermiş gibi bir düşünce de uyandı bende. Şahsiyet var. Şahsiyet Şahsiyetli var. Şahsiyetli köken olarak nişan yanda e, şahaşa. Dikilmek, ayağa kalkmak anlamında. var. Evet. Bu ilginç değil mi? Çok güzel öyle bir şey e, ama. E. Çünkü şahsiyeti sanki diğerlerinden daha şahsiyetli bir yanı da var. Birine şahsiyetli. şahsiyetli deyince ya da karakterli. Hani Mizaçlı demiyoruz, demiyoruz. Meşrepli az. demiyoruz. Huylu hiç demiyorlar. Huylu, Huylu. <gülüyor> çok Huylu adam falan. Evet. Gelen eklerle değil mi? Nasıl değişiyor anlam? Evet. Çok doğru. Şahsiyet Arapçadan geliyor. E, mizacın böyle ilginç bir kökeni var. Arapçaya dayanıyor o da. E, karışım. Kompozisyon e, manasında e, gene kelimenin e, kökü karıştırma e, eylemini de içeriyor. Aslında e, ikinci bir mana olarak eski tıpta insanın bünyesini oluşturan dört öğenin karışımı. Evet bende de var aynısı nişan yanda. Denmiş. Evet, Masaca diye bir şey var Arapça bir şeyi bir şeyle karıştırma hikayesi. Evet mizacımız ee, da biraz öyle bir takım şeyler karışımı. Mizatsız denir mi insan denmez. Denmez. Mizacı şöyle falan denmez. denmez. Denmez. Karakterli denir. Denir. Şahsiyetli denir. İşte, Bunlar da mutabıkız. Mutabıkız. Bitirelim programı. Dur bitirmeyelim. <gülüyor> Fıtratı söyleyeceğim. Fıtrat o kadar çok duyduk dinleyicilerimiz yakasılıkayabilirler ama e, fıtratın da Arapça kökeni yaratılış, doğa manasına geliyor. Şimdi bu bu yaratılış aslında Açma, yarma yani İbranice, Süryanice ve Aramice'de fıtratın kökeni olan e, sözcük açma, yarma, çözme, serbest bırakma manasına açma, geliyor. Açma, yarma, çözme, serbest bırakma. Ç ve öyle yapınca yaratmış oluyorsun. Hmm. Ve oradan da yaratılış. Öyle bir fıtrat. Madem öyle... İşte böyle demeyelim, demeyelim tabii. haftaya görüşmek üzere diyelim. Artık bitti mi çalışmalar Keremci? Çalışmalar bitti efendim. Haftaya farklı alanlara gireceğiz artık. Daha ayrıntılar. Şöyle söyleyip bitirelim o zaman. Buyurun. Ee, bu e, karşımıza çıkan şey karakter ve bu karakterin e, eylemleri var. E, kavramak, hayal etmek, vakıf olmak, merak etmek, muhakeme etmek, hülyalar kurmak gibi ondan çıkan itikatlar, duygular, niyetler, tasarılar, beceriler meraklar var. Bütün bu sözcük denizi içerisinde boğulmadan çıkabilmek için yaptığım şemayı Twitter'dan yayınlayacağıma söz veriyorum. Ee, peki. <gülüyor> <gülüyor> güzel, uzun güzel cümleydi. Bozmadan Soluk almadan şahsiyetli bir cümleydi. Hepiniz şahsiyetli olarak kalın diye. diyelim. <gülüyor> Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın efendim. İyi haftalar.